فَإِنَّ حَيْرَ حَدِيْسِ كِتَابُ اللّٰهِ وَحَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمْمَدٍ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَ وَكُلَّ مُحْتَسَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةَ فِي النَّارٍ اَمَّا بَعْتٍ Evet kardeşlerim daha önce de belirttiğim gibi Yunus Suresinin mealini okuyorduk.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 Bu, onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. 59. De ki, Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını haram bulmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü akıbetleri hakkında kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüze şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlanınca hiçbir şey Rabbinizden uzak ve gizli kalmaz. Bunların, bu, bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki, apaçık kitapta yani lehf-i mahfuzda bulunmasın. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir. Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir. Resulüm, onların yani inkarcıların sözleri seni üzmesi. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O işitendir, bilendir. İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O halde, Allah'tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyordur? Doğrusu onlar,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 Onun çocuğa ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz, Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa ermezler. Dünyada bir miktar geçim sağlarlar. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da, İnkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlara şiddetli azabı tattırırız. Onlara Nuh'un haberlerini oku. Hani o kavmine demişti ki, ey kavmine eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse ben yalnız Allah'a dayanırıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp var yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz sükmü bana uygulayın, bana mühlet de vermeyin istedi. Eğer yüz çeviriyorsanız zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ecim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana Müslümanlardan olmam emri oldu. Yine de onu yalandıklar. Biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları yeryüzünde halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bak ki uyarıların fakat inanmayanların sonu nasıl oldu? Sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. <gülüyor> Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte adli aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. Sonra onların ardından firavun ve toplumuna Musa ile Harun'u mucizelerimizle beraber verdik. Fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular. Katımızdan onlara hak mucize gelince bu elbette apaçık bir sihirdir dediler. Musa, size hak geldiğinde onun için hep böyle mi dersiniz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihir bazlar iflah olmazlar. Onlar dediler ki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 Onlar da dediler ki, Allah'a dayandık ey Rabbimiz bizi o zalimler, topluluk, zalimler topluluğu için deneme konusu kılma ve bizi rahmetinle o kafir topluluktan kurtar. Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinize namaz kılınacak yerler yapın, namazlarınızla dost doğru kılın. Ey Musa müminleri müjdele diye vahyettik. Musa dedi ki, ey Rabbimiz, gerçekten sen firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nicamallar verdin. Ey Rabbimiz, onları bu nimetleri insanları senin yolundan saptırsınlar ve elem verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi verdi? Ey Rabbimiz, onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver ki iman etsinler. Allah ikinizde duası kabul olmuştur.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 Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştu. Ey Firavun! Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. Andolsun biz İsrailoğularını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü onların aralarında ittifak etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir. Resulüm, eğer sana indirdiğimizden, bu anlattığımız olaylardan kuşkuda isen, senden önce kitabı Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma. Gerçekler hakkında Rabbinin sözü, hükmü, sabit olanlar, kendilerinin istedikleri bütün mucizeler gelmiş olsa bile elem verici azab görünceye kadar inanmayacaklardır. Yunus'un kavmi müstesna Halkını yok ettiğimiz ülkelerden herhangi bir ülke halkı keşke kendilerine azap gelmeden önce iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi. Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre dünya nimetlerinden faydalandırdık. Resolüm. Eğer Rabb'in direseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmalar için insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanmaz. O akıllarını kullanmayanları murdar kılar. De ki, göklerde ve yerde ne var? Bakın da ibret alın. Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz. Onlar, kendilerinden önce gelip geçmiş toplumların acıklı günlerinin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, haydi bekleyin, şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Biz, sonra peygamberimizi ve aynı şekilde iman edenleri kurtarırız. İnananları üzerimize bir borç olarak kurtaracağız. De ki, ey insanlar! Benim dinimden şüphede iseniz bilin ki, Ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve bana Hanif yani Allah'ın birliğini tanıyıcı olarak yüzünü dine çevir. Sakın müşriklerden olma diye emredildi. Allah'ı bırakıp da sana fayda ve zarar veremeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onun yine ondan başkası giderecek kişi yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun kedemini geri çevirecek de yoktur. O hayranı kullarından dilediğine eriştirir ve o bağışlayandır, esirgendir. De ki, ey insanlar. Size Rabbinizden hak, Kur'an gelmişti. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Sadece tebliğ etmekle memurum. Resulüm, sen sana vah yoluna uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır. kalah